Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Noray Yüce. Bildiğimiz gibi, bildiğimiz gibi 22 Mart Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Son 23 senedir. Bu senede Dünya Su Günü'ne girmeden önce kutlayacak bir şeyimiz olmadığını biliyoruz. Ama su krizi gittikçe büyüyor, iklim krizi gittikçe büyüyor. Biz bunlara dikkat çekmek için bu haftada birazcık buradan yola çıkarak... E, su krizinden bahsedeceğiz. Evet aslında Hı -hı. hidrolik e, paradigmadan bahsedeceğiz. Hı -hı. E, su meselesinin önemli e, sorunun e, teşkil eden bir alan. E, daha dün e, ...haberlere e, yansımıştı. Endonezya'nın başkenti... Jakarta'da hmm. e, ...yaklaşık 10 milyon insan yaşıyor. E, bu 10 milyonluk nüfusun... ...yüzde 50'si... ...şebeke suyuna ulaşamıyor. Hmm. E, su ihtiyacını ise... ...nehirden karşılıyorlar. Ama bu nehir... E, ...şehrin bütün atık sularını... ...kanalizasyonunu barındıran bir nehir. Hmm. Hem içme suyunu karşılıyor hem de... E, ...o nehirden e, avlanıyor insanlar. Balık tutuyorlar. Bu e, Durum bu. Dünyanın her yerinde aslında ne kadar Birleşmiş Milletler'in iyi hedefleri de olsa suya ilişkin su varlıklarının kurulması, temiz suya erişim hedefleri olsa da yol kat edilmediği gibi kriz derinleşiyor. Evet, Konuğumuz var bu hafta. Evet. Ee, Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden Leyla Mumin. Leyla merhaba. Merhabalar. Merhaba Leyla. Ee, Başlangıçta şey demiştik e, bu sorunların yaratılması noktasında önemli bir e, bakış açısını da e, suya nasıl yaklaştığımız e, çok indirgemeci bir e, şekilde hmm. suya yaklaşılıyor. E, yani suyun tek bir e, teknik bir bilgi kaynağı olarak görülüp taşınması barajlar yapılması meselesi e, oldukça e, sorunlara yol açıyor. E, ...Türkiye'deki en önemli sorunlar bir tanesi de GAP. GAP'ı konuşacağız Hı -hı. bugün. Evet, yani Güneydoğu Anadolu projesi dediğimiz... ...aslında son 30 senedir bir türlü bitemeyen... ...1970'lerden bu yana da gündemde olan bir projeden bahsedeceğiz. Şimdi şey de demek lazım, yani... Şimdi böyle çok büyük hedeflerden bahsediliyor GAP'ta. Hem ekonomik sorunlara çözüm olacak hem siyasi politik sorunlara çözüm olacak. Bir yandan da ekolojik sorunlarla kalkınmanın, kalkınmanın aracı olacak. Bir sürü böyle büyük hedefler var ama bunların çoğunun gerçekleşmediğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla biz de bugün o yerelden yani Urfa'da yaşayan bir arkadaşımız olan Leyla'dan birazcık hani ne kadar gerçekleşmiş bakalım bu hedefler, kendisinden dinleyelim istedik. E, Leyla geçtiğimiz hafta e, bir haber yansıdı yine GAP hı hı. projesi kapsamında Mardin Ceylanpınar Sulama Ana Kanalı projesinin 221 kilometre uzunluğundaki e, Sulama Ana Kanalı Kanalı'nın tamamlandığına ilişkin hı hı. bir haber vardı. Ve haberin içerisinde de işte az önce Akgün'ün de söylediği gibi büyük hedefler de ifade ediliyordu. Örneğin bir tanesi e, 400 bin kişiye... Bu kanal hı hı. E, iş istihdam sağlayacak evet. deniliyordu. Örneğin buradan başlayabiliriz. E, aynen şimdi e, açıkçası yani rakamın hani o istihdam e, boyutunun e, ben biraz araştırdım yani zaten yeni de bir haber e, siz hatta iletmiştiniz bana. Ee, rakamın hani gerçekliğini hani gerçekten böyle bir istihdamın olup olamayacağını e, yani biraz araştırdım. Hı hı. Yani şimdi rakam rakamın doğru olma ihtimali yüksek. Hani 400 bin insanı istihdam etme e, payı olabilir ama bizim hani baktığımız sizin de başlangıçta e, paylaştığınız bilgilerden de hani biraz harmanlayarak şunu ifade etmeliyiz. Yani su mesela su kaynak olarak görülüyor. Hani hükümetlerce işte e, bir şeyleri tekerlerine almış insanların kaynak olarak görülüyor ve dolayısıyla sadece insan merkkezi bir bakış açısıyla insan, insan yönelimli işte bir projeler vesaire yapılıyor Yani bu su varlıkları işte ekosistem üzerindeki yani yapılan projelerin etkilerin, yani ekosistem üzerindeki etkileri hiçbir şekilde düşünülmüyor Gap yani Gap da Evet büyük bir proje 37 yıllık bir geçmişi var neredeyse ve 21 hükümet değişti bu süreçte ve başlangıcından bugüne kadar bu hükümetlerin neredeyse, Hepsi hani e, çok büyük böyle şeyler söyleyerek hani büyük. E, Biz bitireceğiz e, diyerek. Aynen bu şekilde hep lanse ettiler. Yani artık aslında bu rakamdan yani 37 yıldır bitirileniyor bir, bir, bir türlü işte 21 hükümet değişti neredeyse. E, aslında buradan da yani çok basit bir bilgiden de şunu çıkarabiliriz. Yani bu siyasi bir malzeme artık. Yani hmm. e, hani insan şekli olması da bir eleştiri konusu ama insan şekli bile değil yani. Hani bir Orası bile eksik. Şimdi bu haber üzerinden gidecek olursak dediğim gibi yani o 400 bin insana istihdam etme rakamı doğru olabilir ama biz sadece buradan bakmıyoruz. Yani şimdi Harran Ovası da sulanıyor. 95 yılından beri Suruc'a taşındı. İşte şimdi ana kanallardan bir tanesi olan Ceylan Pınar'dan kadar olan kısım da tamamlanıyor. Şimdi Haranı görüyoruz. İlk hani Haran Ovası sulanmaya başlandı. Şimdi Haran Ovası'nın yani üzerinden çok geçmedi. 250 bin dekarlık bir alanda ciddi bir suzlanma, çoraklaşma var. Evet. Bu mesela ekosistem açısından çok ciddi bir tehlike ve diğer ayakları da işte Suruç Ovası dediğim gibi yine bu tamamlanmış olan bu yakın dönemdeki haber üzerinden gidecek olursak yine hani uzun vadede ekosistem üzerinde yani su varlıkları üzerinde, toprak varlıkları üzerinde ekosistem kendisi üzerinde ciddi te tehditler yaratıyor. Yani Harran'da bu yaşanıyor zaten ama diğer hani projenin tamamlanan kısımlarında da bunlar yaşanacak. Çünkü ciddi saha ekipleri yapılmıyor. konunun uzmanları ya da STK'lar, üniversiteler vesaire dahil edilmiyor bu süreçlere. Evet işte DESEY var. DESEY sadece bunu hani yürütüyor ve hani halktan kopuk bir şekilde. Halk ne oluyor ne bitiyor bunları da bilmiyor. Evet çiftçiler kısa vadede hani tarımsal yani tarım arazilerini suluyorlar. Yani ki zaten sulu sulama ile tarımsal üretimde artış olacak hani kısa vadede bu kesinlikle oluyor Urfa'da bunu görüyoruz ee, ama küçük çiftçiler uzun vadede bundan kesinlikle bir e, hani bir yararlanmaları olmuyor e, mesela ben biraz işte VEF'de çalışan e, birkaç arkadaşla da hani birebir konuştum bu konuyu e, küçük arazi şey küçük çiftçi mesela arazisini satmak zorunda kalıyor çünkü e, bir örnek vereyim pompalı sulamalarla işte enerji mal çok mali, yani mesela gideri çok fazla. İşte hı hı. enerji maliyetleri yükseliyor, e, mazotal, gübre, ziraat ilaçlara vesaire bunlara çok çok fazla gidiyor. Bir örnek verdi mesela, dedi ki işte e, bir hektarlık alanda mesela 10 bin e, işte e, metreküp su kullanırken işte bu sulama teknikleri, e, salma sulama yöntemiyle bu şekilde bir su kaybı yaşanıyor, çok istisortalarda. Ha ya teknik olarak çok ciddi eksiklikler var. Hala salma sulama sistemi kullanılıyor. Damla sulama ya da yağmurlama sistemine geçilmiş değil. Herhalde zaten bunun sonucu yaşanıyor. Bu çoraklaşma Hı. şeyi yaşanıyor. Yine bu pompaj sulamadaki bu maliyet yüksekliğinden kaynaklı küçük çiftçi toprağını satmak zorunda kalıyor ve tarım yani bu tarımsal faaliyetleri yürüten kişiler yani Yürütülürken bir tekerleşme olayı ortaya çıkıyor. Büyük şirketler e, yayılıyor yani ortada. gittikçe. Evet. Nasıl? Büyük şirketler yayılıyor yani toprak değiştiriyor. Evet. Koyuyor. Evet. Aynen e, zaten yani rakamlar da ortada e, var olan yani gap kapsamındaki tarım e, arazisinin. %50'lik bölümü yani toprağın %50'lik bölümünün sadece çiftçinin %8'lik, yani bu %50'lik kısmı %8'lik bir çiftçi e, hı hı. elinde tutuyor. Dolayısıyla hakikaten yani insan ölçekli bile değil. Hani ekosistemi zaten biz hani ciddi oranda e, şey yapıyoruz, e, ciddi bir de şekilde önemsiyoruz ama hani onu bir kenara bırakıp insan ölçekli baktığımızda bu bile yok. Küçük çiftçi kesinlikle bundan yararlanamıyor. Su konferansında da dile getirmiştim. Urfa hala tarım işçisi gönderme noktasında yani diğer şehirlere tarım işçisi gönderme noktasında Türkiye'de başı çeken il yani. Dolayısıyla böyle bu devasa böyle bir e, projenin yansıması bu mu oluyor? Çünkü sulama ve enerji ayağının bir e, hani sözde bir göstergesi ne olacaktı? İşte sosyoekonomik yansıması. Sağlık alanında işte e, ekonomi alanında dediğim alanında. alanında bir yansıması olmasa ama bunun gerçekten her yani rakamlar zaten ortada ama e, ben hani aynı zamanda öğretmenim e, konferansta da söylemiştim yani biz hem sene başında hem de sene sonunda e, çocuk hani bulamıyoruz yani okullar okullarda ciddi bir şey oluyor yani e, öğrenci e, ler gelemiyor niye çünkü başka illerde çalışmaya gidiyorlar ve bu ulusal merkezde olan bir şey bir de kırsalı düşünelim evet. yani Çok bunlar zaten büyük. hani gerçeklik olarak Çok. önümüzde duruyor dolayısıyla o haberde işte 400 bin insan hani istihdam edecek eyvallah ama evet. bu sonraki süreçte uzun vadede zaten hani topraklarını satmak zorunda kalıyorlar bir tekerleşme yaşanıyor ayrıyetten hani ekosistem üzerinde ciddi çalışmalar yapılmadığı için sulama teknikleriyle ilgili işte e, ekosistem üzerindeki yeni yaşanabilecek e, şeyler, e, tehditler, işte olumsuzluklar araştırılmadığı için zaten çok kısa vadede, yani çok uzak bir tarih değil. 95'te Haranova tuzlanmaya başlandı ve şu an ciddi bir tuzlanma var. Yine yeraltı sularında e, işte kullanılan zirai ilaçlar e, vesaire bunlar işte kullanılan e, gübreler bunların hepsi yeraltı sularına karışıyor ve bu insan sağlığına da hani zaten yansımasını gösterecek hani uzun vadede evet. düşündüğümüzde Hı. yine topraktaki canlılar açısından hani çok ciddi tehdit yani tehdit değil yani bunlar yaşanıyor. Her anda bu zaten çok ciddi şekilde yaşanıyor. Arka bu salma sulama sistemi hani dediğim gibi yani toprağın bugün sulanan tarım alanlarının %92'si salma sulama sistemiyle neredeyse tamamı demek ya, bu. Evet. Yani, Efendim, yani çok yüksek bir, bir orandan bahsediyorsun yani hani gerçekten. çok çok çok. Ya hani teknik olarak hani hiç çok detaya girmeden bile yani bu böyle bir devasa bir projede işte geniş alanları sulamayı hedefliyorsun. Ee, ve senin kullandığın hani yani kullanılacak yöntemler belli ama hani bu kadar gerçekten e, hani bilgisiz hani bu kadar şeyden uzak bir şekilde yani hala %92'si yani çok çok yüksek bir oran. Hala vardır sağlık, sağlık, söylenen sağlık bir şey. ve çok kısa sürede toprağı öldürüyor. Yani 95'ten bugüne yani çok ciddi bir süre değil ama toprağı kazanmak yıllarımızı alacak gerçekten. Hani e, yani toprağın bir santimlik kısmını bile yani biz yılda oluşurken doğal süreçte kendi hani dönüşümde biz bunu 10-15 yılda 20 yılda heba ediyoruz. Yani Dediğim gibi yani bu bu denli hani şaşalı gösterilmeye çalışılan ve her hükümetin siyasi bir e, malzeme haline getirdiği bir projede bu kadar hani göze batan eksikliklerin olması zaten hani başı başına e, şeydir hani sorgulanması gereken bir nokta daha detaya girdiğimizde ekos ekosistemi düşündüğümüzde canlıları düşündüğümüzde insan dışındaki diğer canlıları düşündüğümüzde zaten yani çok uzun vadede çok ciddi sorunlar önümüze çıkaracak. Evet. E, ya, ya ben bu, biraz dağnık konuştum ama. Yo, yo, yo, çok güzel anlattın. Evet. Şimdi <gülüyor> senin söylediğine biz bir şey eklemek istiyoruz. Valla inanamadık yani böyle şeyler de söyleniyor. Ne zaman böyle bir açılış olsa hükümet yetkilileri mesela AK Partili Çankırı milletvekili Çankırı diyorum. soyadı Çankırı. Soyalı Çankırı. Çankırı. Ee, evet. Şöyle demiş bölgeye tabiri caizse Türkiye'nin en büyük nehri getirilecek bölgemiz insanı açısından hayati önem arz eden bu projenin ivedilikle tamamlanarak işte Fırat'ın suyuyla buluşacağı günleri Mardinovası'nın yakındır falan diye böyle şeyler söylemiş. Yani ne demek bu en büyük nehri getirilecek falan çok iddialı bunu, şeyler yani. Evet. Bunu tamamladı tamamladıkları anda da e, bütün hmm. sorunların ortadan kalkacağını e, izliyor. Yani işte o o e, eğitimde, istihdamda, sağlıkta, sosyal e, hizmetlerde, enerjide ulaştırmada e, bütün hedeflere e, ulaşılacağı ifade ediliyor. Yani suyu olmayan bir yere su götürdüğünüzde bunların doğal olarak Doğa oluyor bunlar. Geleceğini <gülüyor> varsayıyorlar. Yani, yani ne yazık ki bu şekilde hani bunu çok güzel de kullanıyorlar. Hani süslenip bu şekilde söyleniyor ama arka planındaki yansımaları e, hani bölge halkı tarafından biliniyor. Buradaki yaşayan insanlar zaten hani birebir e, görüyoruz, gözlemliyoruz ya da maruz kalan zaten hani çiftçiler var, birebir kırsalda yaşayan insanlar vesaire. Evet. Ee, ama yani diğer rakamlar da ortada yani şimdi çok hani şey yapmaya gerek yok yani ee, her yerde de çıkar hani merak eden insanlar hala işte yüzde bölgede hani çalışan e, gapın daha doğrusu kapsadığı alanda çalışan insanların yüzde yetmiş tarımda çalışıyor ama tarım dayalı sanayi mesela yok yok evet, yani hı hı. Evet. hani e, sadece yüzde üçü sanayide işte diğer kalan kısmında hani e, hizmet sektöründe çalışıyor ve kırsal kesimde şöyle çok beni hani şaşırtıyor yani öğrendiğim günden beri hala böyle şey yapıyor beni kırsal kesim yüzde 42'si topraksız insanlardan oluşuyor yani Hı, çok hani merseyle tutulur bir şey ve bunu nasıl hani kullanıyorlar yani nasıl bir platformdan yani? onlar ...şey yapıyor yani süsleyip süsleyip kullanıyorlar dediğim gibi. Evet yani baktığımız zaman mesela bu 22 tane baraj ve 19 tane hidroelektrik projesinden oluşan bir şey aslında. Tam, tam anlamıyla hidrolik bir proje yani başından evet. aşağı Kesinlikle. bölgesel kalkınma adı altında hidrolik bir projeden bahsediyoruz. İşte Nuran o yüzden hidrolik paradigma ile de birazcık bağlantısını kurarak bir şeyler söylemek istedi. Yani bir mucize gibi görülüyor. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bu barajlardan 22 tanesinden 19 tanesinin şeyi bitmiş inşaatı bitmiş. Hı -hı. Ee, i̇şte şey görünüyor burada. 30 yılda sulamaya açılması gereken tarım alanının ancak yüzde 27'si sulamaya açılmış durumda. Hı -hı. Bu rakamlar daha yeni yenilendiği için biz GAP'ın şeyinden aldık işte sitesinden aldık. Yani Hı -hı. E, şimdi kendi hükümetleri döneminde bitirmeye çalıştıkları bir şeyi 30 senenin sonunda 37 sene diyorsun hatta sen. Hala bu noktada yani bir yandan da bitiremiyorlar. Hem evet. bitiremiyorlar bitirseler de zaten ne olacak? Yani toprağı da bitirecekler. Su, tuzlanma işte susuzluk daha bir sürü e, toprakta kirlenme gibi pek çok şey e, ortaya çıkıyor. Topraksızlaşma. Çünkü küçük e, çiftçiler diyorsun satmak zorunda kalıyorlar. Başka küçücük bir örnek vermek istiyorum ben. Sen de duymuşsundur zaten. Zaten Urfa'dan bir haber bu. Akşakale ilçesinde Çakırlar Mahallesi'nde çiftçiler 8 ay boyunca su alamayınca ki geçen seneden bahsediyoruz Duruz. ekim ayında 2016. 2016 Hı -hı. ayna 8 ay boyunca su verilmemiş çiftçilere ve bu insanlar doğal olarak hani bütün geçimleri buna bağlı olduğu için suyu bir şekilde dereden, oradan altı buradan sularını, kendi yer altından çekmişler. Evet çekmişler ve kullanmışlar. Ondan sonra da hani 8 ay boyunca bunu yaptıkları için DS'yi bunlardan para istemiş suyu çektiniz diye ondan sonra Evet sen o olayı bize biraz anlatabilir misin? Şahit olduysan, oradaydın büyük ihtimalle o dönemde de. E, açıkçası onun üstüne çok detaylı inemedik. Yani Hı -hı. hani yani burada hani e, alanda çalışan insanlara ulaştığımızda da hani medyaya yansıdığı şekliyle sadece evet. e, bilgi edinebildik. Evet, böyle bir sorun hani yaşanıyor ve işte bunu şeye çeviriyorlar. Bir arkadaş sadece şöyle bir yorumda bulun yani bir yorumda bulundu dedi ki hani çiftçimizde ne yazık ki hani gerçekten hani şey yönünden yani tarımsal faaliyeti yürütürken hani toprağa işte aşırı bir sulamaya gidiyor. Evet. Hani bu yönde eksiklikler yaşanıyor. İşte tabii ben zannetmiyorum bu işte os Sudan ücret alıp işte saat vurmuşlardı çünkü Hı -hı. da yaşayan etti işte yöre halkı yani bununla yani bununla çözüm olmayacak var yani hani zaten hani bu böyle böylesi büyük bir proje yapılırken bir de hani çiftçi yani e, tarıfa faaliyet yürütürken hani bu e, işi yapacak olan insanlarla ciddi çalışmaların yapılması tabii, gerekiyor. Tabii, yani sulama yönteminden bizim her aşamasını hani bunu yaparken de üniversitelerden hani ortaklaşmalısın, STK'larla ortaklaşmalısın. Konunun uzmanlarıyla ortaklaşmalısın. Ee, ve o şekilde bir hani sonuç alınır. Eğer bir e, verimden bir şeyden hani bir e, yani tamak içinde söylüyorum bir kardan e, kardan hani söz ediyorsanız. Evet. E, işte arkadaş şey dedi hani bunun önüne geçmek için de hani biraz bunu yapmak bana çok gerçekçi gelmedi yani o aşırı sulama işte. ha, fazla Çünkü, su, ha, aşırı sulama hani engellemek için de koymayı, çiftçiden yani para işte, alınıyor işte, ama yani bu gerçekçi bir şey değil hani bu, Yok, bir bu değil, değil. zaten ee, her şey pa suyu paralı yaptılar artık hani belediyeler de para ödüyorlar bunu artık köy yani köy yerleri de ödüyor mahalleye dönüşmüş köy yerleri de işte bu büyükşehir yasasıyla biliyorsundur hı hı. bu hale aynen. getirildi yani artık öyle kendileri kuyudan su çekip para ödemeden şey yapamıyorlar hani devam edemiyorlar ben, bu da küçük aynen. çiftçinin ben önünü kesiyor zannetmiyorum ki gerçekten suyu su varlığını düşünüp hani işte o evet, kullanılmasın tamam. denildiği için hani bunu yaptıklarını zaten düşünmüyorum hani ee, bu konuda hani bu alanların bilimler, buna yakın bir alanda çalışan arkadaş hani bu yorumda da ama bana gerçekçi gelmiyor evet, öyle. öyle olsaydı hani bu proje e, yılların projesi çiftçiye yönelik çalışmalar yapılırdı hani evet. hazırda böyle bir çalışmaya hiç tanık olmadık Hı -hı. dolayısıyla gerçekçi gelmiyor hani sen evet suya ulaşamadın kendi yöntemleriyle ulaştın ama ben bunu da işte bundan da bir kar sağlayacağım. İşte artık bunu Hı. ücretli hale getireceğim. Zaten her alanda bile. Zaten devasa büyüklükte su şirketleri var yani dünyada şu an. Yani Türkiye'de de artık belediyelerle de işbirliği yapıyorlar. Dolayısıyla hani yorumu atlardım ama hiçbir inandırıcılığı yok benim nezdimde. Hani Tabii, üzerinde o. yoktu. E, hani Hı. bu şekilde. Evet. Bir ara mı versek? Ee, ara veremeyeceğiz. <gülüyor> bir <Hı>. şarkı <gülüyor> yani aslında çok sonuna doğru geldik. Biraz daha <gülüyor> Mı devam edelim yoksa hani 19 dakika evet. geçiyor o yüzden Peki yani... O zaman şöyle yapalım bir şarkı arası verelim Sonra küçücük bir kısım olacak tamam. Mon Rivera Orkestradan dinliyoruz Juvia Connieve hakkında konuğumuz Leyla Mümin Mezopotamya Ekolojik Hareketi'nden şimdi hem hidrolik paradigmadan birazcık bahsettik hem de bu paradigmanın ülkemizdeki en iyi temsilcisi en büyük temsilcisi olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nden yani GAP'tan bahsediyorduk ve şeyi söyledik hani bir sürü büyük hedefler var Hı hı. Ama bu hedeflerin hemen hemen hiçbirine istenilen oranlarda hiçbir şekilde ulaşılmış değil. Evet. Ee, Ayrıca biraz bu tür projeler yani yerel ölçekteki projeler değil. Aslında evet. ülke bazen hani bölge, bölge ve ülke ölçeği. ölçeğinde hı. projeler diye bakmak lazım. O yüzden de yerelden katılımlar neredeyse bu projelerde sıfır. Evet. Etkilenen insanlar bizzat o bölgede olan insanlar olmasına rağmen herhangi bir katılım mekanizmalarının olmaması da ayrı bir sorun oluşturuyor. Oysa bu projelerden beklentiler çok büyük. Evet. Yani suyu bir yerden bir yere taşıma ya da bir yerde biriktirme ile bütün o e, işte sosyal ekonomik sorunların alt edileceği e, fikri bir yandan çok indirgemeci ama buna rağmen hedefleri çok büyük tezatlar içeriyor bu açıdan da ve sorunlara yol açıyor ciddi sorunlara yol açıyor e, ama bu tür projelerde maliyet hep ee, inşaat maliyeti olarak akıllarda kalıyor evet, ve hesapları evet, olarak, evet, evet. E, ekonomik maliyet olarak e, hesaplarda yer alıyor. Oysa bu işin insan kültürel ve ekolojik Hı -hı. maliyetleri de e, hesaba hesaba katıldığında aslında Hı -hı. çok da tercih edilmeyecek projeler olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Leyla da Leyla e, da bunları anlattı zaten daha evet. çok ekolojik kısmını anlattı ama aslında hani bir e, tarihsel ve e, Kültürel bir yıkım da yaşanıyor. Mesela işte Ilı Su Barajı'nda. Evet. Ilı Su Barajı'nın Hı -hı. suları altında kalacak olan Hasankeyf başta olmak üzere 200'e yakın Dicle Vadisi'nde irili ufaklı yerleşim alanları var. Bunlarda kültürel kalıntılar var. İşte Hasankeyf'e baktığımız zaman 12 bin yıllık kesintisiz bir tarihten bahsediyoruz zaten. Bütün bunlar da konuşulmalıydı Leyla aslında ama zamanımız kalmadı <gülüyor> maalesef. Biraz o haber eksenli kaldım mı? Yok hayır sen o çok sen, güzel sen. anlattın. Ağzına sağlık. Hepsine birden yer vermemiz mümkün değildi. O yüzden böyle oldu birazcık. Çok teşekkür ediyoruz sana katıldığın için programımıza. Urfa'ya çok evet. selamlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ Hı -hı. Çok sağ olun. Için. Kolaylıklar. Teşekkürler. E, bir şey Hı -hı. daha söyleyelim. Bir dakikamız var. E, 21 Mart ee, ...yeniden doğuşun, dirilişin, ümidin e, adı olan Bahar. Ee, ona ilişkin de bir şeyler söyleyelim. Nevroz geldi. Ee, biz dört yıl öncesinde çok umutlu bir Nevroz gününe uyanmıştık. Ee, hala umudumuzu e, taşıyoruz. Umut ve inatla e, barış diyoruz. E, o yüzden bugün de barıştan bitirelim. Evet. Çok güzel bitirdin. <gülüyor> Barışları evet. bilen bitirelim. Evet, barış ve su diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su.